Kabe'nin mallarına el koydukları için Allah tarafından cezalandırılan ve zemzem suyunu kaybeden cürhümlüler daha sonraki günlerde çok savaşçı bir kavim olan Huza'a kavminin hucumuna uğramışlardı. Mekke'den kaçmak zorunda kaldıklarında bazı silah ve mücevherleriyle birlikte kendileri için çok kıymetli olan altından yapılmış bir buzağı putunu suyu çekilmiş olan zemzem kuyusuna gömmüş, üstünü de toprakla örtmüşlerdi. Abdülmuttalip oğlu de birlikte kuyu kazdığında bu eşyalar birer birer ortaya çıktı. Sonunda zemzem suyunu buldular ve büyük bir sevinç içinde tekbirler getirdiler. Müşrikler de buna seviniyordu. Fakat çoğunun gözü kuyudan çıkan eşyalar üstündeydi. Abdülmuttalip bu eşyalardan özellikle silahları vererek onları ikna etti. Bazı mücevherleri ve altından yapılmış buzal heykelini ise paraya dönüştürüp zemzem kuyusunun ve Kabe'nin tamirine harcadı. Zemzem kuyusu cürhümlüler tarafından kapatıldıktan 3 asır sonra kullanıma açıldı. Mekkeliler bir cennet ırmağına kavuştukları için bayram yapıyorlardı. Ama bu suyun kısa bir süre sonra doğacak Allah Resulü'nün hürmetine çıktığından habersizlerdi. Abdülmuttalip halk tarafından çok sevilir ve 2. İbrahim adıyla anılırdı. Bir de zemzemi bulunca Mekke'ye reis yapıldı. Alemlerin reisi Mekke reisinin torunu olarak dünyaya gelecekti.